Fecr Suresi, Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Fecre yani tan vaktine, on geceye, çift olan şeylere, tek olana ve geçmekte olan geceye yemin olsun ki, akıl sahipleri için bütün bunlarda bir yemin vardır değil mi? Ad kavmine, yüksek sütunları olan, şehirler içinde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, vadideki kayaları oyan Semud kavmine ve kazıklar sahibi Firavun'a Rabbinin neler yaptığını Görmedim mi? Onlar şehirlerde azgınlık etmişlerdi. Orada bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kırbacını yağdırmıştı. Şüphesiz ki Rabbin sürekli gözetlemektedir. Şu tür insana gelince, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Fakat ne zaman onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni küçük düşürdü. Beni önemsemedi der. Hayır doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye de birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası hırslı bir yiğitle, yani helal haram demeden hak hukuk gözetmeden yiyorsunuz. Malı çok aşırı bir şekilde seviyorsunuz. Hayır yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsılıp melekler de sıra sıra dururken Rabbinin emri geldiği zaman haliniz nasıl olacak? O gün cehennem getirilmiş olacak. Ve insan dünyada yaptıklarını o gün hatırlayacaktır. Ama artık bu hatırlamanın kendisine ne yararı olabilir ki? O insan, ah keşke bu hayatım için dünyadayken iyi bir şeyler hazırlayıp gönderseydim diyecektir. O gün Allah'ın edeceği azap gibi kimse azap edemez. Onun vuracağı bağ gibi kimse bağ vuramaz. Ey huzura kavuşan insan, sen Allah'tan memnun, Allah da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına katıl. ''Ve cennetime gir.''